İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngen. Efendim ee, 1 Mart Cuma günü ee, yine bir canlı yayında 94.9 Açık Radyo'da. Önce Sağlık programında birlikteyiz. İki konuğumuz var stüdyomuzda ve konuklarımızı konuyu Beti Gül sizlere anons edecek. Evet. Bugün değişik bir konuyu konuşmak istedik aslında bu konuşacağımız konudan sendromdan çok sayıda maruz kalan insan olduğunu da biliyoruz Türkiye'de Asperger sendromu konumuz ve Asperger sendromlu bir konuğumuz var Aslı Över ve annesi Ufuk Hasdemir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Aslı. Hoş bulduk. Gerçekten e, önce biraz dinleyicilerimize bilgi verelim istersen Asperger sendromu. Neden gelir. bu tarihte bir de onu belirt istersen. Evet, 18, sen, 18 sen, Şubat ne? Dünya Asperger Günü. Yanlış söylemedin değil mi? Evet. evet. Günü. Ee, bu bağlamda biz de belki bir hafta gecikmeyle sevgili Ufu ve sevgili Aslı'yı e, konuk olarak e, alarak stüdyolarımızda açık radyoda. Bu sendromun ne olduğunu e, ve biraz e, karşılaştıkları güçlükleri neler yaşadıklarını konuşmak istedik. Evet. Aslında Asperger sendromu otizm hastalığının bir değişik versiyonu, bir farklı noktasında olan bir hastalık. Biraz tarihçesinden bilgi verelim mi Asperger isimli bir bilim adamının bulduğu, onu sen söyle istersen. Doktor Asperger tıp Viyana Tıp çocuk psikolojisi alanında araştırmalar yapıyor ve e, 1944 yılında gözlemlediği çocuklardan dördünde otistik kişilik özellikleri saptıyor. Daha sonra yaptığı çalışmalarla II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru e, hemşire Victoria ile birlikte ot otistik özellikli çocuklarla bir için bir okul açıyorlar. Evet. Hukuk belki evet. hani bütün bu e, tarihsel ve kuramsal kısmından daha ilginç olan noktaları sen bize aktarırsın. E, bu doktor Hans Asperger'in adıyla anılan bir sendromla karşılaşıyor evet. şey değil mi? Evet. evet yani. Daha sonra 1981'de <gülüyor> e, <bir> İngiliz <gülüyor> bilim adamının e, bu konudaki çalışmaları ve Asperger'in Hans Asperger'in çalışmalarını e, toplaması çok geniş kapsamlı bir review yapmasıyla sendroma da e, e, ilk yani. bulan bilim adamının adını dolayısıyla Asperger sendromu adı veriliyor ve o günden bu yana özellikle Amerika ve İngiltere'de ve tüm dünyada yavaş yavaş bir farkındalık yaratılıyor. Tabii bunun neticesinde gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de Avustralya'da bu konuda hem derneklerin hem hükümet kanatlarının devlet kanadının katkılarıyla epey ailelere evet. ve bu sendromlu bireylere yardımcı olacak destekleyici şeyler geliştiriliyor. İsterseniz ben şöyle bir genel olarak hastalığın özelliklerinden böyle Hı -hı. iki cümleyle bahsedeyim. Bildiğimiz otizm sendromundan farklılıkları var. Yani mesela otistiklerde konuşma becerisi çok geç gelişebiliyor ama Asperger sendromlu olanlar mesela normal sürede 2 yaşından önce konuşmaya başlıyorlar gibi Ee, ve belirtiler zaman içinde düzelme eğilimi gösterebiliyor ee, ve e, yaygın gelişimsel bozukluklar grubunda otizm gibi ee, nedeni tam olarak bilinemeyen e, engellemenin yolu da bilinemeyen benim elimdeki kayıtlardan ve hastalar arasında çeşitlilik farklı belirtiler olan bir hastalık. Aslında belki burada Aslı'yla da konuşabiliriz. Çünkü e, hani örneğin Aslı'daki e, ilginç özellikler bir tanesi, Fokus'tan öğrendim, aşırı kitap okuması. Evet, mi? Evet e, çok özel ilgi alanlarının olması çok e, tipik özelliklerinden biri. Kimisi mesela geçen 18 Şubat'taki toplantıda bir aile daha vardı orada bizimle birlikte... 24 yaşında Halis bizi dinliyorsa ona da selamlar. Ee, o da mesela işte araba markalarına inanılmaz bir merakı oluyor. Belli bir konuda Tamamen e, ya da işte uçakla, e, makineyle e, çok değişik e, alanlarda inanılmaz bir konsantrasyon oluşuyor. E, Yani bir bütünün, bir bütünün bir parçasına ileri derecede hakim. odaklanma Leple, evet, ve, deniş, de, derinleşme. ve de derinleşme orada. Peki Aslı sen söylesene birazcık kitap okuma hikayesini. Mesela şey çocukken bile o romanlara karşı ilgim vardı. Örneğin şey yani önce mm, e, yani mm, a, Def, Defne ablam mm, <gülüyor> e, Stibane'si de zengindi. Mesela mm, oradan da kitap alıp okurdum. E, e, yani tam yaşımı unuttum ama mesela yani e, Cütüphanesi de şeyi alıp okulumu hatırlıyorum. Kızım olmadan asla. Hmm, İranlı bir evet. annenin. Şey. Amerika bir annenin İranlı. Evet. Mesela... Yaş kaç o zaman? Yani okumayı öğrenir öğrenmez. Ha, yeni ilkokul o, evet. bir. Evet. E, birinci sınıf, ikinci Peki, sınıf. Peki eski nasıl başladığı falan bırak. Şimdilik mesela yoğun mu okuyorsun? Günde kaç saat okuyorsun? Ne yapıyorsun? Yani işten vakit buldum ölçüde okumaya çalışıyorum genelde e, e, o düzeni sağlamaya çalışıyorum yani yani işte şöyle söyleyeyim arabada buraya gelirken işe giderken dönüş trafiğinde bu saat kahvaltı ederken yanına kitap alınıyor ya yani kitabı her zaman yanında buraya gelirken de <gülüyor> Evet, evet, şey evet yani. Kamün veba, e, veba kitabı yapıyor evet. <gülüyor> Aa, ...belirli bir alan, belirli bir türü falan... ayrım çok fazla yapılmıyor mu? Yani e, mesela... E, ...aşık romanları okumam hiç. Anladım. O kolda biraz ayrım var. <gülüyor> Or evet, orada tutucuyum diyorsun. Evet, tutucuyum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet, Pişkül. Evet. Evet. E, ben şeye gireyim isterseniz merak ediyorum çünkü e, bu sendromla tanışmanız nasıl oldu? E, ne zaman öncelikle? Tanı nasıl kondu? Çünkü ayırımı yapılması da çok kolay değil anladığım kadarıyla. Evet biz de tabii ki yani her anne baba gibi işte ikinci çocuğumuz olduğunda işte çok sevindik. E, ama... İşte birinci yaş, bir buçuk yaş o yaşlarda da bilirsiniz etrafınızda da kendi arkadaşlarınızın da akran çocukları vardır. Hı hı. Tabii ister istemez karşılaştırıyorsunuz çocukları. Aslında hep bir tuhaflığı e, fark ettik yani e, hareketleri akranlarıyla uyuşmuyordu. Bazı şeyler daha geç oldu konuşmada biraz e, gecikti. 3 yaşında ancak gerçekleşti. Biz işte o dönem e, babası da hekim, e, radyolog işte bir dolu yere başvurduk. Kromozom analizleri, işte tiroid testleri bir yığın şey yapıldı. Sonuçta bir şeye pek ulaşamadık. İki buçuk yaş gibi bir İngiltere'ye götürdük. Oradan bir nörolog, çocuk nöroloğu ve hmm. bir genetik e, uzmanından randevu alıp ...onlar da Aslı'yı izlediler... ...çok garip bir şey görmediklerini ...bir kulak problemi olup... ...yani o iltihaba dayalı bir işitme... ...kaybı olabileceğinden... ...ama şiddetle konuşma terapisi... ...tavsiye ettiler... ...ve biz arkasına ve de yuvaya başlamasını... ...aynı zamanda gelişimsel... ...terapi de almasını önerdiler... ...çünkü e, tutma becerisi... ...motor aktiviteleri... Hı -hı. ...top kullanma, atma... ...bunlar çok tipik özellikler... ...aslında yaygın genellikle görülen... Motor şeylerde Okulları, biraz yani. gerileme, Geçek tutma, Hı -hı. çatal bıçak tutma gibi. Ve de biz hemen buna başladık. İşte konuşma terapisi artı gelişimsel terapiye her hafta gidiyordu. Ve de yuvaya verdik. Hakikaten çok hızlı bir konuşma şeyi oldu. Fakat hala belli tuhaflıklar vardı ki. işte biz okul öncesi eğitim aldırdık hep. Herkes bir tuhaflık seziyor. Yani i̇şte, mesela yürüyüşte bir şey var mıydı? Veya sallanma hareketi falan. Yani gibi. böyle bir ritüelleri vardı. Hı Sürekli hı. yaptığı bazı evet. sevindiğinde yaptığı hareketler. Hı hı. Ee, ve de okul dönemi geldiğinde esas tabii yüzleştik. Ee, nasıl olacak? İşte önce özel okula verdik. Az tabii imkanlarımız vardı. Yapabildik bunları hı hı. tabii. Şanslıyız biz de. Ee, ve de az kişili sınıfta şanslıydık, öğretmeni çok iyiydi. Okuma yazmayı gayet güzel öğrendi ve onunla birlikte zaten kitap ...şeyi iyice... Maceran başladı ha Aslında. Hatta <gülüyor> e, geçen... E, ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki... ...toplantıda Aslı'nın ilk... ...takip eden... E, ...uzmanlardan Ferhunde Hoca da vardı... ...Ferhunde Öktem, Hacetepe... ...Tıp Fakültesine ...o bile Aslı'nın kitabı... ...ki o okul öncesi evet, dönemdi... ...ilgisini hatırlıyor... E, ...ve de ben diyordum... ...yani bunun nasıl bir ilgi... ...Ferhunde Hanım anlamıyorum... Kesinlikle o anlıyor. Anlamıyorsa bu kadar yani e, saatini kitaba ayırmaz Evet e, zaten bana. Zaten şey var, lafınızı kestim. Asperger sendromlarda otizmden farklı olarak dil ve zeka gelişimi normal. Hatta şey de söylemek isterim. E, çok bildiğimiz ünlüler var Asperger sendromlu. Mesela Einstein bunlardan bir tanesi. Hani yüksek zeka seviyesinde olanlar. Beethoven ya da sanatta mesela işte Van Gogh belli bir şeye odaklanan herhalde evet. kişilerden. İşte Napolyon var, Sokrat var mesela. En son Bill Gates de Asperger sendromluymuş. Hani bilmiyorum tabi bu bilgiler yani ama de derneklerin çok, sayfalarından Evet. Iı, bizim derneğimizde evet, bir, evet. Asperger derneği Asperder onun sayfasında da yer alıyor. Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği. Evet. Doğru mu söylediniz? Evet. Evet. evet. Mesut Başar Bey kurucusu. Kendileri de geleceklerdi galiba değil mi? Bugün evet. Bir aksilik nedeniyle katılamadılar. Ne güzel Asli'ye ağırlıyor sonra. Evet. <gülüyor> evet. Aslında Peki, güzel bilgiler var derneğin sayfasında da. Belki onu da söyleyelim. Tamam. www.asperger tire asperder.org diye Asperger.org bir... evet. Peki biraz Aslı'ya ne soracaktın? Sen bir şey soracaktın değil mi? Ee, yok şeyi anladım. tanı süreciyle ilgili hı hı. E, o sırada e, işte bu Asperger'in de yeni yeni e, duyulduğu, farkına varıldığı, Türkiye'de de bu konuda ilgilenen hocalar vardı e, İstanbul Üniversitesi'nden Barış Korkmaz'ın bir e, kitabı çıktı. Asperger Sendromu Türkçe olarak. Gene diğer ilgilenen hocalar e, İstanbul'dan, Ankara'dan. E, Türkiye'de de yavaş yavaş e, bu tanıların e, olmaya başladığını duyduk. Hatta ben aslında bizimki bir tesadüf oldu. Benim bir e, kuzenimin arkadaşı Amerika'da yaşıyordu ve kuzenim tabii Aslı'yı çok yakından tanıyor. E, ve O Amerika'da yaşayan arkadaşın oğluyla çok benzer davranış şekilleri olduğunu... Kim? Ya Deniz. E, ve de e, aslında ilk şüphe böyle benim kafamda hı. Hı hı. doğdu. Yani o çocuğa Asperger sendromu tanısı konmuş. Biz annesiyle yazıştık. Hı hı. İşte benim oğlum şunlardan şunlardan dolayı bu tanı kondu... Ben bakıyorum aslında çok benzer şeyler var. Sayfalara girdim işte Asperger sendromu ile ilgili ve daha sonra biz gittiğimizde psikiyatristlere onlar da bu bir yerde sizi yönlendirdiler. Yani hocam. aslında zaten söylüyorlar e, uzmanlar da en iyi anneler, en Tabii, yakın olan çocuğa e, kişiler evet. e, tanı hani siz öyle diyorsanız evet. Öyledir e, gibi. Bizim aslında bu programı yapma nedenlerimizden de biri de bu oldu. Hani benzer belirtileri gösteren çocuklar varsa hani farkındalık yaratmak. Belki... Evet çünkü çok bilinen bir şey değil. Yani. Değil. değil yani çok konuşulan şey değil. değil yani evet. yani e, siz de <gülüyor> görmüşsünüzdür herhalde. Genellikle işte bir tuhaflığın sezilmesi bile aslında bir ha. ön şey olabiliyor tamam. aile tarafından o tuhaflığın diğer akranlarla biraz farklılığım. Konuşma gecikebilir, gecikmeyebilir. Hı <gülüyor> Çok şey olma, belirli ilgi alanlarına yoğunlaşma. Evet. oyun oynarken de yani belli ilgi alanlarına yoğunlaşma. Çok iyi hakim Konuşmanın, olduğu bir alan. Evet. konuşmada da Bir e, dilin ahenginin olmaması bazı durumlarda yani e, o, vurgulama neti, mesela e, çok iyi kullanamama yazmada motor şeylerde e, bisiklete binememe topla top atamama ya da tutamama. Bunlar aslında e, şüphelenmeyi... Çatal buçak. Bunlar yapılamayı... yapılamıyor ama iyi kitap okumu var değil mi Aslı? <gülüyor> evet. A, tabii. Onu <gülüyor> kesinlikle. Tamam. Yani birçok kişinin yapamadığı bazı şeyleri de Aslı tabii, tabii evet. inanılmaz. Aslı'nın neler yaptığını konuşacağız. Bir müzik arası verelim. Tamam. Aslı biz bu programda üç tane de parça çalıyoruz. Bakalım beğenecek misin? İlk parça, e, bilir herhalde Hugo Frey'den geliyor. Selin yıllar öncesinden bir Fransız bir parça. Müzik Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier, de toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans. Hvala dinledik Selin isimli parçayı seslendirdi yıllar önce e, çok sevilen bir parça bir Fransızca parçayı dinledik 1 Mart 2013 e, 94.9 açık radyodayız ve önce sağlık programında e, Ufu ve Aslı'yı ağırlıyoruz e, Asperger sendromunu ve Asperger günü dünya Asperger günü 18 bağlamında Şubat. 18 Şubat'ı konuşuyoruz evet biraz önce de arada da konuşuyorduk. Sanırım yakınlarda bu Asperger günü nedeniyle Ankara'da bir toplantı oldu. Ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Hani aile ve sosyal politikalar bakanlığı bakanlığının engelli ve yaşlılar dairesiyle herhalde yaptığınız bir toplantı. Bu toplantı neyi içeriyordu? Neler yapıldı? Biraz ondan bahsedelim ama isterseniz oradan mı girelim yoksa asla orada bir ...yazdığı metni okumuş. O metinden mi girelim? Ne dersin? Olabilir. Tamam oku o zaman. O zaman tamam. senin o... Sen şimdi bunu bakanlıkta mı okudun? Evet. İyi, beğendiler mi? Beğendiler. Bakalım biz de beğenecek bize de oku. <gülüyor> Aspergen sadromu üstü ufak bir yazı. Bugüne kadar yaşadığım zorluklar içerisinde... ...okulda yaşadığım zorlukları oluyordu ebette herkes yaşar böyle sıkıntıları ama ben daha fazla yaşıyordum Arkadaşlık kurmakta zorlandım anlar oldu zorlandım yine de üstten gelmeye başardım güzel işler kurduk da olmuştur tabi Fakat zorluklar daha fazlaydı Ayrıca de çektiğim zorluklar var sıkıntılar çok ama bunları açmaya çalışıyoruz mesela insanlarla ilişki kötüken şimdi daha sorunsuz gidebiliyor Çünkü bu ülkenin bir bireyi olarak sorunları aşmam gerektiğinden farklıyım. Daha iyi bir birey olabilmek ve diğer Asperdias'a doğumlu kardeşlerimle birey olabilmesi için hepimizin buna gereksinimi var. Elbette bizler Asperdias'a doğumlu bireyler ailelerimize öner çok şanslıyız. Fakat sesimizi daha çok duyulması gerekiyor. Çünkü bu toplumda o otizmle ve Asperdias'a doğumlu kişiler yanlış anlaşılabiliyor. Yani gördüğü tavrı düzen işte kıpalan bir diyor. yeterince ifade etmediğini düşünüyor ve ilişki kurmakta zorlanıyorlar. Yani ötekileşmiş o değerli hiçbir güvenmek istiyorlar ama nasıl güveneceklerini bilemiyorlar. Güvenası ayrı, güvenmesi ayrı. Çünkü ben güvendim ve istismar edildim. Asla ötekileştirilmiş sanlardan biriyim. Çok safım, sanlar çok çabuk kanıyorum. Ama bunu yapmamam gerekli Yani ...şu anda bile boğazma diziliyor... ...neyse ne olursa olsun... ...benim ve diğer Asperger... ...senumlu kardeşlerimin güçlü olman gerektiğine inanıyorum... ...ve bu konudan kazanması gerektiğine de... ...ne kadar güzel ifade etmişsin Aslı'cığım... ...Aslı sağ Düştürelim. ol teşekkür ederim... ...bizden paylaştın bunları... Ee, ...biraz yazdığın üzerinde bir iki şey sorabilir miyim sana... ...tabii... ...mesela arkadaşlık kurmaktan önce zorlanıyordum... ...sonra diyorum. ne oluyordu Aslı... ...yani mesela... ...teres davrandıkları zaman... ...oluyordu. Hmm. Ee, örneğin... E, <gülüyor> ...kulakları çılmasın. Gamze diye bir arkadaşı vardı. Mesela lise 1'de... E, ...bir gitar restel olmuştuk. E, Hakan diye bir arkadaşımız vardı. Onda kulakları çılmasın. Hmm. Şey... E, e, ...ben... ...bana... E, Fotoğrafları nasıl götürmüştüm o gün. Videom çekecektim sözde. Ondan sonra Gamze müdahale etti. Ee, şey dedi. Im, e, çekme aslında çekme dedi. Sert bir ses ee, e, şey Yeri çekmek zorundan kaldım. Ama ım, üzülmüştüm bayağı. Ama sen alınganlık yapmışsın. Şey evet. değil mi? O kadar kötü bir şey mi yapmışsın? Yok. <gülüyor> <gülüyor> sen alınganlık sen yapmışsın aslında. fazla oluyor herhalde değil <gülüyor> şeyleri söylerken belirtileri söylerken tabii en önemli konu onu sosyal söyle. kodlardaki eksiklik evet. ve e, akranlarıyla e, arkadaşlık evet. kuramama. kuramama çok istekli olma otizmden farkı da o yani çok evet. istek i̇stekli duyuyor yani. arkadaş yok yani. ee, yok. inanılmaz bir istek evet. duyuyor fakat onu sürdürmede evet. ve şeyde ve i̇şte. de herkes arkadaş oluyor yani bir anda Siz Aslan'ın şu anda artık arkadaşısınız bu, ve tabii e, ki öyle olduğuna eminim. Yani her konuda her şeyini güvenliğe. size... Peki mesela e, daha iyi birey olmak için bir çaba sarf ediyorsun. İnanılmaz. Öyle, mi, mi? öyle bir şey istiyor musun? Öyle mi istiyorsun? Ve, yani e, mesela aslında... Iı, ...hani... Herhangi bir bireyden farklı bu düşünüyorum. Ama evet. e, e, kitap okumam dolayısıyla e, daha farklı e, bir düzeyde olduğumu düşünüyorum. Yani tabii Kesin, ki... Kesinlikle, bence de. E, e, benim gibi kitap okuyan gençler vardır. Ona bir itirazım yok da. Mesela karşılaştığım nokta şu... Ee, kimilerine soruyorum kitap okuyor musunuz veya okuyor musunuz diye ee, genellikle e, işten işten vakit bulamıyoruz hı, diyorlar gerekçe bu As. Sen bunu şaşırıyorsun burada değil mi? Nasıl olur? Önceliği niye As. kitap değil yani? yani. <gülüyor> Şimdi tabii hakikaten aslında bu anlamda çok ileri bir noktada yani hepimizden belki. Ama mektubunda okuduğun şeyde bir ötekileştirme vardı. Ben bunu da çok önemsiyorum. Hı. Biz geçtiğimiz programlarda geçen hafta mı daha önceki hafta nefret suçlarını konuşmuştuk. İşte toplumda hani biraz bizden farklı olan bireylerdeki bu ötekileştirme Ee, belki de Asperger sendromundaki hani o sosyalleşme isteğini belki de otizmdeki gibi hani geriye çevirip depresif bir halede döndürebiliyor. Kesinlikle. Yani toplum bunu yapabiliyor aslında değil mi? Kesinlikle. Bu, bu çok önemli. Evet. Kitaplarlar bu kadar iyi. Peki bilgisayarla? Bak, bilgisayarla yani ım, Facebook'ta genelde ım, aktifim. Yani e, şey mesela Instagram'da e, bir yazı gördüğüm zaman veya ım, çeşitli sayfalar üyeyim. Mesela e, eski zamanlarda İstanbul'un en güzel fotoğrafları ve resimleri diye. Hı. Mesela orada İstanbul'un en güzel zamanlarına dair fotoğrafları paylaşıyorum. Kimisi beğeniyor, kimisi beğeniyor. Altına yorum yazıyor. Öyle yani. O zaman bir an önce arkadaş olmamız lazım Facebook'ta da. Evet. <gülüyor> ben Ayrıca arada... yazı kursuna da gidiyor şu anda. Evet. Çünkü çok hani okuduğu için aslında onu dökebileceği <gülüyor> bir... Ve de e, Mario yani? Levi e, hmm. atölyesine... Evet. Onu... E, pardon, susuz kestim. E, Mario Levi atölyesi nedir? E, yanlış söyledi şey <gülüyor> şey aslında kurs kursun ismimli sanat Mario Mardiyolevi sadece hoca olarak bulunuyor orada <gülüyor> ve şey bu yazıyı okudum öde şey ödevi yazmakta geç kalmıştım bu yazıyı okudum şey dedi bana eee Kendi e, Barış Korkmaz'dan verdi. Ö, e, örnek verdim anlatırken şey dedi bana m, kendi deneyimlerini anlatmalısın aslında Barış Korkmaz'ın ki daha çok e, m, nasıl diyeyim e, m, e, Asperger Salomlu kişilere yönelik bir kitap ama sen kendi e, e, deneyimlerini anlatacak bir kitap kitapa söylemelisin dedi. Ne kadar şimdi, güzel bir şey olur. olur ya. Süper olur. Olsun. aslı Ben bu arada e, telefon numaramızı da bir hatırlatayım. Hani belki bu konuda şüphesi, kuşkusu, sorusu olan varsa biz de tabii ne kadar yanıt verebiliriz bilmiyorum ama 0212 343 4040 numaralı telefona sorularını iletebilirler ben bu bakanlıktaki toplantıda neler konuşuldu? Yani neler hedefleniyor? Aslında oldukça güzel bir toplantı oldu. Bu Aile Sosyal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'la esas olarak düzenlendi Asperder Derneği'nin öncülüğünde ve biz 3 aile katıldık dernek başkanımız vardı Mesut Başar Bey iki aspergerli vardı birisi aslı birisi de halisti yine Milli Eğitim Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından yetkililer bu toplantı yer aldı Ayrıca da uzmanlar vardı hem eğitim fakültesinden hem şey psikiyatriden hem psikolojiden ve boyutlarıyla aslında biz aileler olarak orada Yaşadık bugüne mı? kadar yaşadığımız sıkıntıları neler olsaydı daha rahat ederdik biz ve de bir aspergerli birey bu toplum onlara neler sunsaydı daha ...rahat ederdi. Bu tabii aslında bir anlamda tüm engelliler için. Tabii. Yani e, bu toplumda yani kaldırımların yüksekliğine baktığınızda tabii. bile... ...yani ne yaşlıya göre ne engelliye göre herkes atletik insanlara göre yapılmış evet. bir çevrede yaşıyoruz. E, neler olsaydı biz isterdik biz sorunlarımızı özetledik orada. Çözüm önerilerimizi düşünebildiğimiz kadar e, onlara aktardık. Daire Başkanı, Genel Müdür Aylin Çiftçi Hanım ve ekibi ilgiyle bizi ağırladılar. Ve de umarım bu da bir toplumda farkındalık yaratmak adına ve de böyle bir adım atılmış olması çok evet. önemli. Çünkü ben Aslı ilkokuldayken evet, artık yani madden de bir takım zorluklar tabii, tabii ki karşılaştık terapiler işte doktorlar e, her alanda ve de e, Milliyetim Bakanlığına sormuştum bir keresinde yani bana nasıl yardım edebilirsiniz bize bir aile olarak böyle Hı -hı. bir çocuğum var e, diye Vallahi bizim bununla ilgili bir şeyimiz yok diye bir cevap gelmişti. O zamandan bu yana hani bunların değil. olması, Asperger'in gündeme gelmiş olması, evet. böyle bir programı yapıyor olmamız işte Tabii. çok Şeyi önemli. Şeyi merak ediyorum ben yani mesela yaklaşık bir yarım milyon otizmli birey var herhalde Türkiye'de de. Bunların ne kadar Asperger'li acaba onu bilmiyorum. Valla çok net rakam doğrusu ben bilmiyorum evet. ya da var mı çok da emin değilim. Bilmiyorum. Ancak çok fazla, çünkü tanı süreci çok önemli. Çok yani öne. bu ailelerin de bunu tanıyabiliyor olması nasıl şüphelenecek aile? Dolayısıyla o günkü toplantıda aslında gündeme gelen bir konu erken çocukluk döneminde aile hekimlerinin, yani ailenin başvurduğu çocuk hekimlerinin en azından Asperger'den şüphelenecek bir toplantı. Şeye, tabii, tabii. E, nosyona ve bu da tabii u, tıpta uzmanlık eğitiminin böyle bir hedefinin olması gerekiyor. Yani e, çocuk hekimleri, a, aile e, hekimlerinin e, bu konuda e, şüphelenebilecek e, şeyi eğitimi almış olmaları gerekiyor Asıl, ki evet. e, bu kişileri, aileleri ondan sonra aileleri nereye gidecekler, psikiyatriye mi gidecekler. İşte nasıl bir Milli Bakanlığı nasıl başvuracak? Evet. Özel yuva var mı? Bütün bu konular konuşuldu. Evet. Yani bir şey de var yazıda. Hani sayılar ne kadar şey emin olamıyorum ama deniyor ki son 5 yıl içinde doğacak bebeklerin 177'sinden birinin otizmli olacağı. Evet. Hani 200'de bir desek. Evet. E, bunun içinden bir kısmı da Asperger evet. sendromlu evet. olacak. Evet. Sayı evet. yüksek. Yani bir artış olduğu evet. da söyleniyor. Evet. Ee, belki dinleyiciler merak eder hani neye bağlı gelişiyor bu hastalık diye. Belki biraz ondan bahsedelim. Aslında mi? nedeni hakkında yani benim de bilebildiğim Hı -hı. kadarıyla tabii ki bu konuda aslında e, yani uzmanların evet. e, bu konudaki... Genetik e, faktörlerin olduğu söyleniyor. Evet çok e, yani genetik çok da netleşmiş bir e, şey. Tam nedeni o, bilinemiyor Evet aslında. tam nedeni e, bilinemiyor. Hatta bu... E, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin yanlış söylemiyorum umarım. Son bu DSM-4 diye sınıflamasında, otizm sınıflamasında yer alıyordu. Şu son dönemde Asperger'in bundan ayrılması da gündeme gelmiş. Yani burada da bir karışıklık hı -hı söz konusu. Hı -hı. Hatta bu tip destekleyici desteklerin yoğun olduğu ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri gibi Hı -hı. yani okul desteğinin, hekim desteğinin, Hı -hı. aile desteğinin e, bunun ayrılmasını aileler istemiyormuş. Çünkü bu durumda hani acaba biz bu desteklerden Hı, yoksun yoksun mu kalacağız? Mu kalacağız? Hı -hı. İşte öyle bugün sabah hatta onu şeyleri karıştırırken okudum. Ee, evet, bunlar yani. tartışıldı tanı sonrasında. Mesela aslı ...lisede kaynaştırma öğrencisi olarak okudu. İlkokulda normal. Yüksekokulda Aslı meslek yüksekokulu mezunu... ...gene normal üniversite sınavına girdi. İşte kazandı meslek yüksekokuluna gitti. Ama biz hiçbir şeye tabi olmadık. Yani nasıl diyeyim, pozitif ayrımcılar. Aslı'nın yazısı zor yazıyordu... ...ifadesinde sıkıntılar oluyordu... ...işte bunların önemini belirttik... Tabii. ...yani sonra mesela... ...özürlü memur... ...kadrolarıyla ilgili... ...aslında son dönemde bir atılım oldu... yeni evet. tercihler de yapılacak... ...şimdi bu kontenjanların... ...arttırılması da iki gün önceki... ...haberlerde dinledim... ...oldukça yüksek sayıda kadronun, engelli kadrosunun boş olduğu söyleniyor devlet dairelerinde. Hı hı. Bunları tabii ki doldurmak bu insanları tabii. evlerden çıkarıp toplumla iç içe yani sadece aspergerli değil. Tabii çok benzeri durumlarda var, evet. var evet. ve belki işte o toplantıda hani bir müzik arasından sonra konuşalım. Hani bu okul döneminde, okul öncesi dönemde iş bulmadaki neredeyiz? Ne öneriyor bakanlık? Biraz onları soralım. Evet. Ben ise son bölümde Aslı ile birazcık müzikten e, konuşmak istiyordum ama <gülüyor> siz işi sürekli olarak böyle bir şey yasalara çekiyorsunuz. Peki. <gülüyor> ee, aslında şimdi Greg Brown diyor Amerikalı bir müzisyen. Ondan <gülüyor> People with Bad Luck isimli bir parça deneyeceğiz. Müzik <gülüyor> People with a bad look, looking at the people with a good luck and going. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. If you got the good luck, it's hard to figure out what the one with the bad luck is carrying on about. we'll just enough of the good luck and money or the lack of it do Make a young man of 40 an old man of 22. People with a bad look, looking at the people with a good look and they're going. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Someone you thought was very kind and true Turn around and did something just plain mean to you and it might make you cry it, might make you real mad in it, might get you to thinking about the kind of lucky you both had. Looking at the people with the good luck And they're going Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't we all want laugh a little Don't we all want cry Don't we all want to live a little Before it's time to die If you got the good luck It sure might seem that way But if you got the bad luck it's can I make it through the day People with the bad luck, looking at the people with the good luck and going Ooh, Greg Brown dinlediği Keep People with Bad Luck isimli parçayı seslendirdi. 1 Mart 2013 94.9 Açık Radyo'dan önce sağlık programındayız. Ve Aslı'yla konuşuyoruz. Ufuk'la konuşuyoruz. Asperger Sandromu. Aslı biraz şeyi söyle. Müzikle ilgili ne söyle azıcık. Genelde ıhı, e, rock dinliyorum. E, ama ıh, yani çok geliş bir arşivim de var. E, yani ıh, Duman Dal Tutun, e, Anatema'ya kadar, Anatema'dan e, Reda Chili Peppers'a kadar geniş bir arşivim var. Sen şimdi Allah bilir bu müzisyenlerin isimlerini falan da biliyorsundur. Evet tabii. Çünkü hani... hafıza çok kuvvetli anladım. Söyle mesela de. bir tane. Ben Bekir'le soralım bakalım. Bana sormayın. Rock grubu. Biliyorum. En son rock grubu neydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizos filan der biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesin sen biliyor musun? Dün randevularımı filan unuttum yani. Çok feci durumdayım. Hakikaten <gülüyor> müzisyenlerin grupların çeşitli müzisyenleri bas gitarda kim var işte bataryada kim var biliyorsun bazıları değil mi? Bazılarını biliyorum evet. Peki en çok sevdiği hangisi? Bu kadar bir geniş harçın var. Hmm, Redan diyebiliriz. Redan Çilpebiliriz. Bilseydik çalardık bir şey ya. Keşke evet <gülüyor> keşke. Yani. Evet. Belki evet. bitiş parçasında belki bulabilirse sevgili Mert Teknik masada bizi dinliyor. Belki çalar. Bilmem var mı elinde? Kolay ulaşabilir mi? Var Varmış, mı? Varmış sefer, ya. <gülüyor> Şansınız. Var. Çok iyi. Evet. Ee, bir hadi. de şeyi soralım hani müzikten. Ee, ben tabii şimdi aslında hakikaten daha çok görüşmek istiyorum. Çünkü ee, yani öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum senden. Doğrudur. N mesela kitap konusunda ne önerirsin? Yani hmm. o kadar okuyan bir insan hmm. olarak. Çünkü bir herhalde senin çok küçük bir parçana hmm. erişebilmişizdir. Yani çok etkilendiğin hmm. kitap hangisi ve hangileri örnek verebilirsin? Yani hmm, bir buçuk gülde bitirdiğim hmm, şey var mesela. Kuyucaklı Yusuf, hmm. e, Sabahattin Ali. Yani hmm, e, çok etkilendim. E, mesela hmm, çok güzel anlatmış. Yusuf'un hmm, evine nasıl hmm, hır, hırsız girdiğini... Ondan sonra e, e, hırsızların e, ailesi nasıl kestilir, bu arada Yusuf'un parmağının nasıl koptuğunu çok güzel betimleyerek anlatmış. Betimleyerek evet. Peki sık. mesela bu kitabı beğendikten sonra yazarın, Sabahattin Ali'nin örneğin diğer kitaplarına geçiyor musun yoksa tamam farklı yazara mı geçiyor? Farklı yazara mı? Mesela ben yazarım. öyle yapıyorum. Çok sevdiğim bir yazarın o bir kitabını okuduğum zaman hemen onun başka kitaplarını açıyorum. genellikten ilk kitapta farklı aldığım tadı almıyor Farklı ge yazara e, geçiyorum. ...sonra geri dönüyorum aynı hmm. yazara. Ama bir buçuk günde bu arada yani bitiriyorsun. Evet. <gülüyor> <Evet, gülüyor> yani bir güzel. buçuk günde bitiremiyorum ba bir başka kitabı ama... ...o kitaptan çok sevk bir kaldım. Bir buçuk da bitiremiyorsun, iki de bilir <gülüyor> <mesela. gülüyor> yani. Şimdi ne var? Kamiye ufalıyorsun bu galiba. Evet. <gülüyor> evet, evet. Daha önce okumuş muyun Kamiye? Yok, ilk defa okuyorum. Beğendin mi? Beğendim. Hmm. Merhaba. Senin e, bu okuttuğun kitaplardan biri değil mi hocam? Evet, evet. O, o şey... Hmm. sağlıkla ilgili bir takım hastalıkların geçtiği kitaplar konusunda <gülüyor> şu evet. sağlık bakanlığının şeyine dönelim sen tabi şimdi böyle ciddi konular diyeceksin ama ben merak ediyorum bu konuda mevzuat var mı yasal düzenlemeler ve en çok asperger sendromlu kişilerin okuldaki eğitimleri iş bulmaları ile ilgili tür sorunlar ve öneriler var Hani bu bakanlık toplantısı yakın olduğu için. Evet e, biz de oraya tabii sorunlarımız ve önerilerimizle gittik. Diğer aileler Hı. de e, öyle geldi. Aslında şu anda yani Asperger'e özel düzenlenmiş e, ciddi bir yazal düzenleme ya da mevzuat yok. E, bizim o, oradaki okul sürecindeki en büyük sıkıntılarımız tabii ki e, ilk öğretim gene bir derece tek öğretmenle muhatap oluyorsunuz ee, ailelere tavsiye edebileceğim şey ailenin okulda hem öğretmenle hem okul idarecileriyle çok yakın temasta olması gerekiyor şu işleyiş içinde evet. çünkü e, aslında bu düzende bile e, yakın bir iletişimle e, olumlu sonuçlar alabili alabiliyorsunuz sadece öğretmenin sorunu şu oluyor Benim ne yapmam lazım? Bu Hı -hı. çocuğa nasıl yaklaşacağım? Ne önerirsiniz? Yani orada işte aslında kurumsal şeyin devreye girmesi gerekiyor. Evet. Oradaki önerilerimizde de bunu çok net yazdık. Aslında rehber öğretmenlerinin çok önemli rol üstlenebileceğini Hı. düşünüyorum ben. Çünkü hem onlar branş öğretmenlerine metot konusunda bu çocuklarla nasıl iletişim kuracakları konusunda çocuğun arkadaş çevresini kontrol etme, okulda güvenli bir ortam sağlanmasını sağlamada çok önemli rolleri var ama tabii bu her okulda bir rehber öğretmenle olacak iş değil çünkü farklı fonksiyonları da var bu tabii. öğretmenlerin pilot okullar seçilebilir böyle çocuklar için her ilçede tabii. olabilir tabii. ya da şehirde nüfusa göre belli sayıda olabilir. Bu pilot okullarda rehber öğretmen sayısı arttırılır ve bunlar bu eğitimden uzmanların eğitiminden geçmiş ve sürekli eğitim alan kişiler olur. Ve bunlar insan da yetiştirir. Yeni rehber öğretmenler yetiştirebilir. Ve okulda çok bu tip şeyin Yani normal çocuklar arasında ya da nörotipik diyoruz onlara hmm. normal anormal ayırmaya öyle yani. geçmiyor kitaplarda. Sen nörotipiksin hocam. <gülüyor> nörotipik. Evet yani Diliyoruz biz yani. ne <gülüyor> kadar normaliz ben de onu da <gülüyor> e, bilemiyorum. Bazen Aslı karşısında utandığım çok Tabii şeylerim değil mi? oldu. E, onun için e, diğer e, şeyler arasında yani çok önemli bir o. Bunu Milliyetin Bakanlığı. Organize, edip, organize etmesi lazım. gereken bir şey. Sağlık hizmeti almamız. Bunların raporlarının çıkması, ilaç yazılması ki ben o sektörde çalışan bir insanım. Ona rağmen yani çok zorlandım. Psikoterapi ya da sosyal terapi şart. Yani çocukluktan itibaren motor evet. becerisinin geliştirilmesi, konuşma. işte bu Biz belki o hizmetleri daha tam etkin alsaydık. Hı -hı. eminim Aslı belki daha da ileri bir şeyde olacak. Şimdi aslında olacak. ömür boyu süren bir hastalık ama Asperger'in farkı gelişe ke ge yani eksiklerin kapatılabildiği, gelişmeye ha, açık mümkün olduğunu çok bir istekli hı -hı. çünkü karşınızda müddet ve yani bir tavsiyem hı -hı. ailelere ben de tabi bunları el yordumuyla öğrendik hı -hı. hepimiz aile bireyleri olarak ben, Defne babası, diğer yakınları Defne ablası ablası hı -hı. E Ve yani bu çocuklara mesela inatlaşma ile hiçbir şekilde başarı elde etme mümkün değil. İmkan yok. Yumuşaklıkla sabır, sabır. Hmm, Aslında hmm. bu eğitimin temel şeyi Tabii. tüm çocuklarımız için e, geçerli. E, onu da bir Tabii. parantez belirtmek <gülüyor> istedim. Evet. E, bu e, kimsesiz çocuklar içinde var mı böyle bireyler? Mesela biz gene çocuklarımızın yanındayız tabii. Şey, en yani. azından insani şeylerle bir miktar bu işi kotarabiliyoruz ama kimsesiz çocukları nasıl tanınıyor onlar nasıl bakılıyor yurtlarda nasıl yaklaşılıyor onlara evet, önemli, tabii, bir tabii, önemli bir soru bence Ay. Türkiye'de biraz kurumsal destek Gerek şart yani. maddi olarak bu hizmetlerin Tabii ki karşılanması gerekiyor sosyal bir devletin bu ailelere İşte evet. tedavi hizmetleri, haftalık terapileri var bunların çok önemli. Evet. Yani bunu nasıl karşılayacak aileler? Bir terapiye gidiyorsunuz. Evet. 200 lira. Aslında kadar As çok bürokristal ve kurumsal şeyler. Tamam. <gülüyor> Mesela <gülüyor> sana bir şey soracağım. Pardon sen bir şey soracaksın. Evet. Mesela ıı, ıı, ıı, medyada çok yansıtıldı. O... Iı, ıı, E, e, Medyada medyayı e, e, Vaktimiz azaldı medya kısmını boşver Ben sana başka bir şey soracağım değil mi? Müziklerle ilgili bir şey sordum ne sana e, Amerikalı o çocuğun e, Asperger'le olduğu Gerçeği aslında öyle değil hmm. Yanlış yansı Onu söyleyeceğim ha, Medyadaki böyle yanlış özensizce e, haberler Ben e. sana bir şey soracağım müzikle ilgili sordum şey, Kitaplarla hayvanlarla arasın Hayvanlarla e, iyi ama genelde daha çok köpekleri seviyorum yani. Şimdi ben e, gene mevzuat diyeceğim. <gülüyor> <Yani> bürokrat, <gülüyor> bürokrat, <gülüyor> bürokrat <gülüyor> evet yani, şimdi ama bak bildiğim kadarıyla Asperger sendromluların belli dersleri çok iyiydi. Fakat belli derslerde mesela Einstein Asperger sendromlu bir dahi e, ama mesela matematiği çok kötüymüş benim öğrendiğim evet. kadarıyla. Şimdi Asperger sendromunu öğrencilerin de kötü olduğu dersler olabilir. Mesela, soralım, seviyor, orada... mesela senin var mı öyle ve bununla ilgili ne, belki öneri sunabilir. Sevmediğin dersler neydi sevmediğin, hiç, hiç hoşlanmadığın dersler. Yani mesela biyolojiyle <gülüyor> fizikten nefret ediyorum hala. <gülüyor> hala. <gülüyor> evet. Çünkü şey e, de o kadar e, katı bir E, hmm, hoca düşmüştü ki fiziğe e, Çancak Lisesi de okudu bir sene yani Osman diye bir adamdı e, şey e, hmm, ne yapsak karışıyordu ondan dolayı birazcık hmm, e, hala bir ölü, fiziği ama yani fiziğin kendisinden an, sen Osman Bey'i sevmiyorsun evet. <gülüyor> <gülüyor> oradan öyle geçiyorsun evet. Şimdi sevdiğin işte... ne var? Türkçe hmm. e, coğrafyada e, çok yapamazdım ama o da sev, sevmiştim Edeb son Edebiyat mesela. Edebiyat seviyordunuz. İşte Türkçesini sevdiği için onlar hocalarla ilgili olmayabilir yani. Mesela böyle bir durumda Asperger sendromluları işte mesela başarılı olduğu derslerin dışında bir iki tane sevmediği başarılı <gülüyor> olduğu dersten muaf tutulması için siz önermişsiniz. Evet. evet. Bana verdiğiniz şeyleri Bunların tespit görüyorum. edilip. Sonra ilgi alanlarının ortaya çıkarılması evet. önemli. Yani zaten çıkıyor kendiliğinden ama evet. en azından desteklenmesi, ona göre bir işte istihdamı. E, ...işsizlik sorunu... ...aslında yani inanılmaz hafızaları... ...çok kuvvetli olduğu için... ...yani inanılmaz bir şekilde... E. ...hatta özel işlerde bile değil mi... ...hani onların hafızalarına uygun işler bile... ...mesela bizim düşündüğümüz şeylerden biri şu şey oldu... ...eskiden yaygındı... ...çok kitap okuyor ve hemen yanlışınızı bulur... ...yani hmm. noktalama işareti... Ha. Şeyde. ...hani redaksiyon... Da, da, yani, da, da, da. ...kitap okuyup... ...fakat o da şimdi artık bu kompüterlerin yaygınlaşması şeyle galiba bir iki yere de sorduk bilmiyorum ama yayın evleri e, belki e, evet e, yani mesela onu e, hem okuyacak yok, hem evet. şey, İster okuyacak. Şey bir şey redaksiyonu olabilir ama şey yani biraz e, ideoloji konulara gireceğim de e, yani kapitalizmin e, daha çok nüfuz etmesiyle Bilgisayarlar yaygınlaştı insanlar e, cep telefonuyla daha çok e, uğraşır oldu yani mesela günümüzde e, insanlar artık bilgisayar oyunlarına daha çok vakit ayırıyor yani sokaktan evet. oy, oyun devri yavaş yavaş kapanıyor bir evet. dönem gidiyor yani. Sen de bunu sevmiyorsunuz pek sevmiyorum. Ben sadece Facebook'ta zaman geçiriyorum ama dışarıda da vakit geçirmeyi evet. seviyorum Ayır yani. Ayırt edebiliyorsun onu. Evet. evet. İşte belki sosyalleşme alanları yaratmak da tabii evet. çok önemli ya bir bu şey. Aslı'nın son tanımladığı duruma bakarsan Aslı senden benden daha sosyal. Tabii. Aslı, yani aslı sosyal, sosyal de. Aslı sosyal sorun yok ki. Aslı'nın Dediği yok. Dediği gibi bilgisayara, sabahtanışmada vakit geçiren adam da sosyal soru var. Aslı'ya şey, sorun. Tabii. Yani. Aslı'da sorun yok da. Aslı şanslı ama işte kimsesiz çocuklar var ilgilenilmeyen tanık onamayanlar tanık onamayan, var. E, gerçekten aslı bizi aşmıştır. Yani aileler durumda. de el yordamıyla gidiyor bu işte. Tabii. E, çok zorlayıcı. Belki şunu söyleyebiliriz yani bu bize dinleyen ve işte benzeri hani sizin de bizim de ilk baştan beri konuştuğumuz e, çocuk büyürken daha çok küçükken işte hareketlerde bir gariplik, tuhaflık değişiklik hissediyorsa e, bebeğinler çocuklarında mutlaka bir psikiyatri ya da nöroloji uzmanı veya ikisine birden evet. götürmelerinde fayda var. Evet kesinlikle. Program sonuna geldik. Evet, geldik, geldik. Hastacı çabuk geçti. Evet. Vallahi bitti. Seni söylemek istediğim bir şeyler var mı Hastacığım? Öncelikle Hasan teşekkür ederim. Ona selam evet. gönderecektim. Oy unutuyorum lan. Söyle bakalım. Öncelikle beni dinleyen e, aileme, yakınlarıma ve e, tıbbi mikrobiyoloji ailesi mikrobiyoloji ve biyokimya ailesine çok teşekkür ediyorum. Defne. Onları çok seviyorum. Defne'ye Defne de selam. Defne. Zaten onu belirttim annene. Gerek var ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Defne Amerika'da e, ablası ve özellikle tabii ona selam gönderdik buradan. E, evet. Şimdi bir e, şeyimiz vardı. E, şarkımız vardı. Arslan'ın istediği. E, porselen Tamam onu çalalım. Eee tamam. Peki o zaman teşekkür ederim müziğe girerken. Ee, çok teşekkürler bize vakit ayırdığın Biz teşekkür çok teşekkürler. Teşekkürler. Dinçi Hanım. sadece Defne'yi mi tebrik edecektim? Birilerine daha teşekkür etme dedim. Ettim. Mi? etti Ha, bir iki arkadaşını etmeyecek miyim? Etti mi, mi olur? Hepsine, Hepsine, to to olarak? Hepsini ettim. Toplu olarak. <gülüyor> Peki evet. özür dilerim. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sevindim Aslı'cığım tanıştığımız için. Ee, bundan sonra da çok görüşmek isterim. Çok teşekkürler. Yani, Size de teşekkürler. Bize duygularınızı evet. ve yaşadıklarınızı paylaştınız. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Son parçamızı Aslı'nın isteğine Sen tanıt bakalım. Ne dinleyeceksin? Ne dinleyecekmişiz? Hangi şimdi, gruptu? E, Red Hot Chili Peppers. Porselen. Şimdi bu parçayı dinliyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler Aslı. İyi hafta sonlar efendim. Hafta Hepinize sonları. hoşçakalın. hoşçakalın. Are you wasting away in your skin? Are you missing the love?